Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve Evet kardeşlerim, iman sahiplerinin niteliklerinden altıncısı onların da şüphe bulunmamasıdır. Onların yüce dinlerinin kendilerine farz kılıp da iman ettikleri şeylerde şüpheleri yoktur. Çünkü onlar Kur'an ve sünnetten aldıkları bilgiyle ayakta duran kamil bir imana sahiptirler. Allah'a karşı ihlaslıdırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ve sünnetine uygun salih ameller işlerler. Allah'ın zikriyle kalpleri temiz hale gelmiştir. Hiçbir kötülüğü akıllarına getirmezler. Kalplerini iyiliklerle imar etmişlerdir. Bu iyilikler onların kalplerini şüpheden, şirkten, sapıklıktan, pis, bozuk ve bozguncu fikirlerden koruyan erişilmez bir kale haline getirmiştir. Bu öyle bir imandır ki semeresi, şeksiz ve şüphesiz, sabit ve kamil bir yakindir. Yine bu imanın semeresi, gerçek ve samimi akidelerdir, salih amellerdir, selim, tertemiz duygulardır ve iradelerdir, hayırlı ve parlak düşüncelerdir. Çünkü faydalı ve samimi bir iman, Allah'ın iman edilmesine emrettiği şeylere kesin olarak inanmaktır. Hiçbir şekilde ona şüphe musallat olmaz. Allahu Teala bu hususta Hucurat suresi 15. ayette şöyle buyurmakta. İnnel müminunellezîne ve ve bi ve fi Mümin kimseler onlardır ki Allah'a ve onun رسولüne inanırlar. Sonra da şüphe etmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ederler. İşte iman sözlerinde doğru olan, sadık olanlar bunlardır. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu rivayet eden bir hadis-i şerifte kişiye musallat olabilecek bir şeytana işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Şeytan sizden birisine gelir ve der ki şunu kim yarattı, şunu kim yarattı, Öbünü kim yarattı ta ki bu soruları sorar sorar Rabbini kim yarattı diye şüpheye düşürmeye, vesveseye düşürmeye çalışır. İşte vesvese bu noktaya ulaştığı zaman vesvese veren kimse Allah'a sığınsın ve bunu nihayete erdirsin ve terk etsin. Bir başka hadiste de, billah, ben Allah'a iman ettim desin buyurmakta. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem, helak edici bu hastalığın fayda vericisi, devası, çaresi olarak üç şeyi beyan etmiştir. Onlardan birincisi, bu şeytani vesveseleri nihayete erdirmek, engellemeye çalışmak, İkincisi şeytanın attığı vesvesenin şerrinden Allah'a sığınmak. Üçüncüsü de sadık doğru imanına sığınmaktır. Çünkü faydalı ve samimi bir iman Allah'ın iman edilmesini emrettiği şeylere kesin olarak inanmaktır ve hiçbir şekilde ona şüphe müsallatılmaz. İman sahiplerinin içinde hiçbir şüphenin bulunmadığı akidesi hakkında Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Ali İbnan Suresi 9. ayette. Rabbena inneke cami'un nasliye bil milraibih. İnallah la yuhliful miat. Ey Rabbimiz, gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Kamil imanlar ve salih ameller sahibi Allahu Teala onların kalplerine kesin bilgi, huzur, sükunet ve sebat indirir. Bu hususta Allahu Teala Fetih suresi 18. ayet. Şöyle buyurmakta: Ne kadirallahu anil mu'minina iz yubay'una tahtash-şecerati tu'alima ma fi kulubihim fanzala's-sakinatu aleihim wa'sabehum fethan qariba. Yemin olsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu, sakinet vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Allah Teala iman sahiplerinin imanlarının kaynağını, itikatlarının yakinlerinin, sebatlarının ihlaslarının, takvalarının, huşularının, korkularının ve ümitlerinin kaynağını da haber vermektedir. Bu kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Önceki ümmetlerin kitaplarının içermediği kesin bilgiler içeren bu büyük kitapta hiçbir şüphe yoktur. Şek ve şüphenin zıttı ise sadık bir yakindir. Samimi ve kesin bir inançtır. Allah Teala Akra suresinin ilk ikinci ayetinde şöyle buyurmakta. Bu hususta Elif la mîm zâlikel kitâbü lâ raybe fîh hüdellil müttegîn Elif mîm, işte o kitap kendisine hiç şüphe bulunmayan kitaptır. Muttakiler sakınanlar için ise bir hidayettir, yol göstericidir. Hâkeza secde suresi ikinci ayette ise tenzîl Kitabil kitâbü lâ raybe fîhim mirrabbil buyurmakta. Bu kitabın alemlerin da bir tarafından indirilmiş olduğunda asla bir şüphe yoktur. Allah Azze ve Celle bizleri de yakin sahibi, şüpheden, tereddütten uzak, kesin iman sahibi kullarından kısın. Kardeşlerim, iman sahiplerinin niteliklerinden yedincisi Allah'a ve Resulüne itaat etmeleri. Bu itaatlerini ve her şeyde onlardan razı olduklarını ifade etmeleri, bir konuda ihtilaf edip ayrıldıkları zaman çözümünü Allah'ta ve Resulünde aramaları, Allah ve Resulünün emrinin önüne geçmemeleri Allah'ın kitabına ve onun emin, güvenilir peygamberinin sünnetine sarılmalarıdır. Çünkü Allahu Teala kullarını kendisine itaate ve peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme de itaati irşad etmektedir. ve şöyle buyurmaktadır. Ya ey helledina men uti'u lah ve uti'ur Resul ve ulil emrim minkum fe in tanaaza'tum fi şey'in ve ila Allah ve'r ذَٰلِكَ ve وَاَحْسَنُ تَعْبِيلًا Nisa Suresi 59. Ayet Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Bir de sizden olan idarecilere, yöneticilere itaat edin. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arz edin. Böyle yapmanız hem daha hayırlıdır hem de netice bakımından daha güzeldir. Aynı surenin 65. Ayetinde ise şöyle buyurmakta فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا تِجِدُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا غَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا Hayır, Rabbine iyi olsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksın. Sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar. Evet, bu iki ayette ihtilaf edildiği anlaşmazlığa düşüldüğü farklı görüşlere gidildiği zaman yapılması gereken edep öğretilmektedir. Allah azze ve celle tarafından ne yapılacak? Allah'ın kitabına ve Resulünün sahih temiz sünnetine müracaat edilecek. Gene Nisa suresinin 80. ayetinde buyurmaktadır Allahu Teala: "Men yuti'ir-rasule Allah ve men Her kim Resul'e itaat ederse o ancak Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevrene gelince biz seni onların başına bekçi göndermedik. Muayde suresi 92. ayetle ise şöyle buyurmaktadır Allahu Teala ve atii'u llaha ve atiiu rasuulehu mubin. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki Resul'ümüzün vazifesi apaçık tebliğdir. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne itaat etliliğine oldukça fazla emirler var ve bu itaati terk eden isyan eden kimselere karşı da ihazarlar var. Onlardan bir başkası da Nur Suresi 54. ayet. Şöyle buyurmakta ki Allah Teala: "Kul etiye'ullaha ve etiye'ur <gülüyor> resule fe in tevallav fe inna ma alayhi ma hum mine ve aleykum ma hum emiltum ve in tutiye'uhu illa el belagul mubin." De ki Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin. Eğer arka dönerseniz bilin ki peygamber kendine yüklenen görevinden, siz de kendi yükümlülüğünüzden sorumlu olursunuz. Ama ona itaat ederseniz hidayet bulmuş, doğru yola ulaşmış olursunuz. Resulün görevi açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir. allah Teala yüce kitabında kendisine itaat edeni ve Resulüne itaat edeni övmüş, onlara güzel bir akıbet vaat etmiş, onlardan razı olacağını ve cennetine sokacağını haber vermiştir. Bu hususta Bakara suresi 112. ayette şöyle buyurmaktadır. Bela men esleme vejhehu lillahi ve huve muhsinun fe ejruhu rabbih ve la khawfun aleyhim ve yahzenun Aksine her kim işini güzel yaparak yüzünü Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Ni'am süresinin 69. ayetinde ise şöyle buyurmakta. Ve men yut'ilallahi ve'rrasul fe'ula keme'lledine amallallahu 'aleyhim minen nebiyyi ve'siddiqin ve ve'salihin ve hasune ulaike rafi'a. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği nebi'ler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Gene aynı surenin 13. ayetinde şöyle buyurmakta Allahü Teala: Tilke hududu Allah ve men Allah ve fiha azim. Teala öncesindeki iki ayette mümin kimselere miras paylarını taksim etmiş ve bu miras paylarına işaretle buyurmuştur ki işte bunlar. Allah'ın hududu çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, Allah onu zemininden ürmaklar akan cennetlere koyacak. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Bu ayette açıkça üzerinde durması gereken husus olarak şuna doğru yapılmakta. allah Teala'nın beyan ettiği miras paylarına razı olunacak. Bunlar aşılmayacak. Farklı miras payları hukukuna, hükümlerine girilmeyecek. Çünkü bu şekilde kim Allah'ın çizdiği sınırlara uyar, bu taksimata razı olur. Ve bundan hoşnut olursa o kimseyi cennet vaadinde bulunmakta. Hemen devamındaki ayette ise aksi davranışta bulunan kimselere şöyle ikaz gelmektedir. وَمَنْ يَاسِ ve وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلْنِ حُدُودَهُ يُلْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُح۪ينَ Kim de Allah'a ve Resuline karşı isyan eder ve sanırlarını aşarsa Allah onu devamlı kılacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kardeşlerim, mirası kanunun öngördüğü şekilde aldığım zaman bana ceza mı olur diye düşünmeyelim. Allah Azze ve Celle sınırları çizmiş, ölçüleri koymuş, taksimat yapmış. Bu taksimata razı olan kimselere cennet vaadinde bulunmuş ve onları Allah'a ve Resulüne itaat eden kimse olarak adlandırmış. Bunları beğenmeyen, daha fazlasında gözü olarak başka dayanaklara bel bağlayarak Allah'ın sınırlarını aşan kimselere de Allah'a ve Resulüne isyan eden ve Allah'ın sınırlarını aşan kimseleri adlandırmış ve ebedi kalacak şekilde ateşle tehdit etmiştir. Allah muhafaza buyursun. Mümin kimsenin en aşikar özelliği semiyona ve atana. Yani işittik ve itaat ettik. na ve saddakna. iman ettik ve tasdik ettik demeleridir. Bunu yapan kimse o koyulan ölçünün dışına çıkmaz. Başka kapılar aramaz. Başka noktalara müracaat etmez. Evet kardeşlerim gene benzer hususlardan olmak üzere, Tevbe suresi 71inci şöyle buyurmakta Allahu Teala: Wal <tik> mu minun wa al minatu bazıhum amliya baat. Murone bil ma'roof ve inhabna an ve yuqimun as ve ve erkeklerle kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar iyi yemeder, kötülükten alıkoyarlar. Amelleri dost soruklarlar, zekatı verirler, Allah'a ve رسولüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Az önce söylediğimiz şeylere şahit tarzda tarzdaki buyruğu ise Nur Suresi 51. ayette gelmektedir Allahu Teala'dan. İnne ma kana kavlül müminîne izâ dû'û ilallâhi ve rasûlihî li yahkuma beynehum en yeqûlû semi'nâ ve eta'nâ. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak ve ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluş edenlerdir. Evet kardeşlerim, bu büyük amaçtan dolayı sadık iman ehli kimseler Allah'a itaat hususunda ve Resulüne itaat hususunda hırslı olurlar. Büyük veya küçük olsun bunları önemsemezlik yapmazlar, sınırları aşmazlar. Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine halis bir niyetle riayet edip tutunmaya gayret ederler ve o ikisinin nehyettiği, yasakladığı ve sakındığı şeyleri terk etmek kısusunda azimli olurlar. Sözleri ve fiilleri, itikatları ve davetleri bu sınırlara riayetler tazdolur. Hakeza Allah'ın ve Resulü'nün hükümlerinde tercih hakkı kullanma gibi bir özgürlüğe sahip olmadıklarını bilirler. Tam bir riayetle Tam bir teslimiyetle Allah'a ve Resulüne itaat etmek gerekliliğini bilirler. Şu ayet buna işaret etmektedir. Ahzab Suresi 36. ayet. "Ve men kânel emran min emrihim ve Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman mümin erkek ve mümin kadınlar için o işlerinden bir tercih hakkı Yoktur. Her kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse elbette ki o apaçık bir sapı, sapmış olur. Allah'a ve Rasulüne uyma hususunda, icabet etme hususunda bir tereddüt olmaması gerekir. Çünkü Allah'a ve Resulüne itaat hakiki bir hayat için direkt dolaysız bir sebeptir. Ki imanla dolu bir hayat, hidayetle, rüştle dolu bir hayat, izzetle dolu, saadetle dolu bir hayat felah ve necaat kurtuluş ve muvaffakiyet onlara itaatledir ancak. Her iki yurttaki güzel akıbet de Allah'a ve Resulüne itaatle elde edilir ancak. Bakın Mûs Teala teâlâ, suresi 18. ayette şöyle buyurmakta, لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلرَّبِّهِمُ Husn'a, Rablerine icabet eden, uyan kimseler için en güzel karşılık vardır. Kef suresi 5. ayette ise, ve ama min amin ve amel salih han filihu jaza anil husna ve seni gol lhehu min emrına yusra İman eden ve salih men işleyen kimseye gelince, ona en güzel karşılık vardır ve biz ona emrimizden bir kolaylık söyleyeceğiz, buyuracağız. Buyuruyor Allah Teala. Allah Teala Kerim Kitabında ahiret yurdunun ki sevabın iman sahipleri için daha hayırlı ve kalıcı olduğunu beyan etmekte. Bu ise ancak Allah'a hakkınca teslim olmak, itaat etmek ve Rasulüne de ittiva etmekle, Allah'ın ve Rasulün emrine itaat edip yasakladığı şeylerden içtinağ edip sakınmakla ve Allah'a hakkınca tevkül etmekle olduğunu beyan etmekte. Allah'a ve Rasulüne itaat eden kimseler günahların büyüklerinden ve fuhşiyetlerden uzak dururlar, huşu ile namazlarını ikame ederler, Allah'ın yarattığı kimselere halis niyetlerle iyilikte bulunurlar, Af ve hilemle davranırlar. Öfkelerini yutarlar. Bu sallallahu teala Şura 36. ve 40. ayetlerde şöyle buyurmakta. Fema utitum min şeyin femeta'ul hayati dünya ve ma inundallahi ve ebqa lillezine aminu ve ala rabbihim yetevekkelu Size verilen şeyler yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında katında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp tevekkül eden, güvenenler içindir. Velledene yecteni ismi ve Onlar büyük günahlardan ve hayaslıktan kaçınırlar. Öfkelendikleri zaman da kusurları bağışlarlar. Velledine istecabu rabbihim iqamus salati ve amruhum şura ve mimma razaknahum onlar rabblerinin davetine icabet ederler. Namazı kılarlar, onların işleri aralarında danışma iledir. Kendine verdiğimiz rızıktan da hayırı harcarlar. Belli dini iddia esabı muğluyum yem tasvirun. Bir haksızlığa uğratlar zamanda da birbirlerle yardımlaşırlar. Ve ceza usiyyetin usiyyetü müslaha, feman affa ve aslaha, fajrhuu ala Allah, innu la yuhbu zâlimin. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Her kim bağışlar ve ıslah ederse, onun mükafatıysa Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Allah'ın emin Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek ve onun yoluna uymak, sünnetine temessük edip tutunmak da Allahu Teala'ya itaatin sadık olan, doğru olan kısımlarındadır. Ki her ikisine itaatte de hem dünyada hem ahirette, hem peşinen hem de gelecekte hayır vardır. Dünya hayrı ve ahiret hayrı vardır. Bu sebeple Allahu Teala sağlık, iman ve salih amel üzerine kerim, değerli, temiz bir hayatı tertip etmiştir. Ve buyurmuştur ki Gafir Suresi 40. ayette وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُوا ذَكَرٍ اَوْعُنْتَا وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَأُولَٰكِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حَسَابٍ Her kim erkek olsun, kadın olsun, mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar. Ama Allah'ın emirlerinden bazısını alıp bazılarını terk eder. Nefislerine uyan kısımlarını alır, nefislerine hevalarına uymayan kısımlarını almama hususuna gelince işte onlar Allah'ın emirlerine hakkıyla itaat etmemiş kimselerdir. Onların bu yaptığı iş Yahudilerin yaptığı iştir ki allah Teala onların bu fiillerini şöyle kıssa yapmakta Kur'an-ı Kerim'de. Ki bu kıssa yapılması da bizim onların düştüğü bu hataya düşmememiz ve ondan düştüğü bu hatadan sakınmamız içindir. Bakara Suresi 85. ayet: Efe minun bi ba'dil kitab ve tekfurun bi ba'd. fil ve yamanu yuradun ila azab. Yani siz kitabın bir kısmına bazılarına iman ediyor ve bazılarına İnkar mı diyorsunuz? Sizden her kim bunu yaparsa onun cezası dünya hayatına rüsvaylık aşağılıktır. Kıyamet günü ise o azabın en şiddetlisine çevirilir. Allah sizin yaptığınız şeyden gafil, habersiz değildir. Allah'a icabet etmeyen, ona itaat etmeyen kimselere gelince onların işleri gerçekten çok tehlikelidir. Akıbetleri vahimdir. Dönüş yerleri kınanmış bir dönüş yerdir. Sığınakları ise ahirette cehennemdir ki Cehenneme çetin bir hesaptan sonra girerler. Hesapları inceden inceye yapılır. Ardından azaba sürüklenirler. allah Teala onlardan haber verirken onların bu korku ve elem verici azaba düşmemek için dünya dolusu altın ve benzeri değerlere sahip olsalar onları azaba karşılık fidye olarak vermek isteyecekler. Ancak onların böyle bir imkanları ve böyle bir hakları yoktur ki böyle bir durum olsa bile onlardan asla kabul edilmeyecektir. Zat suresi 18. ayetten Allah Teala şöyle buyurmakta: Vellezine lem yestecibu lehu len en lehum ma fil ard cemien ve misluhu ma'ahu leftademu bih ulaike lehum suu alhasabu maqrahum cehennem febisal İşte Rablerin emrine uymayanlara gelince eğer yeryüzünde olanların tümüyle bunun yanında bir misli daha kendilerine olsa kurtulmak için onu mutlaka feda ederler fidyolar işte onlar var ya hesabın en kötüsü sonlaradır. Varacakları yerde cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. Allahu Teala Aziz kitabında kendisinin emirlerine ve Resulünün emirlerine isyan eden kimselere zembetmiş, kalmış ve onlara kötü bir akıbet vaadinde bulunmuştur. Allah onlara kızacaktır ve cehennem azabını onlara karşılık olarak verecektir. Bakın bu hususta az önce Nisa suresi 14. Ayet okumuştuk. Tekrar etmeye ihtiyacı hissetmiyorum. Bir başka ayette ise ve 42. ayette şöyle buyurmakta: "Yevme izi yebeddullezine ve asarûr rasûla, la bihumul Resul'ü dinlemeyenler, o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi de izleyemezler. Gene aynı surenin 115. ayetinde şöyle buyurmakta: Memayın şak ve ittabe'a gayra semilil Kendisine doğru yol belli olduktan sonra kim resule karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yolda bırakırız ve cehenneme sokarız o ne kötü bir yerdir Kardeşlerin bu ayet özellikle dikkate alınması gereken bir ayet son bir hak dinin İslam olduğu son peygamberin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu, bu dine girmeyen ve bu peygamberin yolundan gitmeyenlerin yolunun nihayetinin cehennem olduğu açıkça herkese ulaşmakta. İşte bu hidayet, bu bilgi kendisine geldikten sonra kim Resul'den gelen öğretileri kabullenmez, başka çözümler, başka yollar peşine gider, dolayısıyla Resul'ün yolunun karşısına geçerse, ve mü'minlerin üzerinde bulunduğu yolu beğenmez, başka yollar edinmeye çalışırsa biz onu orada bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir diyor Allahu Teala. Allah üzeri muhafaza buyursun, oraya girmektir. Kıyamet sahnelerinden bir başkasını şöyle beyan etmekte Allahu Teala. Ve yevme yeodluz zalimu alâ yedeyhi ya yâleyten ittekhavsû me'ar rasûl-i sebîlâ. O gün zalim kimse pişmanlıktan dolayı ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o Resul'le beraber bir yol tutsaydım. Yani keşke Resul'ün gösterdiği yola uysaydım. Başka yollar peşinde olmasaydım. Onun emrettiği ve yasakladığı her ne varsa sahih hadislerinden öğrenip ona tabi olsaydım başka yollar peşine düşmeseydim diyecek o zalim. O zalimlerden yapmasına Azze ve Celle bizlerim. Gene Ahsap suresinde 66. ayette şöyle buyurmakta: "Yevme tukallebu vucuhuhum finnari yekulun ya letena Allah ve ata'narrasuula." Subhanallah. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün yazıklar olsun bize. Keşke Allah'a itaat etseydik ve Resule de itaat etseydik derler. Bu hususla ilgili son ayetimiz: "Ve men lem yu'min billahi ve rasulihi fe inna a'tadna lil kafirin sa'ira." Bazı insanlar var ki Allah'ın ve Resulünün gösterdiği yolu beğenmiyorlar. O yolu gericilikle addediyorlar. O yolu çağlar öncesine ait sesler diye vasıflandırıyorlar. Ve kendilerini akıllı görüyorlar. Kendilerini çağdaş buluyorlar. İşte onlara cevap olacak bir ayet. Her kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse muhakkak ki biz kafirler için çılgın derecede bir ateşi hazırladık. Kardeşlerim Yarın bu kısmından insanlardan olmamak için bugünden iyi değerlendirmek, Allah'ın dinini iyi araştırmak, kitap ve sahih gelen sağlam dini, sahih dini kendine din edilip yol olarak o yolu tutmak, o yola sülük etmek akıllı bir kimse için tek çaredir. Allah Azze ve Celle bizleri bu sana muaffak etsin. ve bihanlik. أشهد أن لا إله إلا الله، استغفرك وابارك، آخر ذكرنا إن الحمد لله